Şimdi biz e, rabıta yapıyoruz. Ders alıyoruz şeyimizden de. Hı -hı. E, rabıta yapıyoruz. Bu, acaba nasıl yapıyorsunuz? Şey, Serap ne? Hanım yani, nasıl yapıyorsunuz rabıtayı? Bir anlatır mısınız bize? Şimdi bize verilen bir ders var. Fatiha Ülke'ye sokuyoruz. E, Süs ve Meşahik ona hediye ediyoruz. Ondan sonra e, şeyimize rabıta yapıp e, verilen dersi yapıyoruz. Yani o işte daha... o, okuduğunuz ihlasları anladım da rabıtayı nasıl yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Şeyhimizi düşünüyoruz yani 5 dakika. Fatiha hı. ihlası okuyup hediye ettikten sonra Şeyhimizi 5 dakika düşünüyoruz. Hı hı. Sonra bize verilen dersi yapıyoruz. Evet. Yani so, manevi, hayalen hı. onu düşünüyoruz. So, Ondan sonra so. dersimizi yapıyoruz. Yani dersiniz dediğiniz işte bir takım tesbihatı çekiyorsunuz değil mi? Estağfurullah, Anladım. Ee, evet. sadece keşfiyatlar evet. yapıyoruz da ben e, şimdi bu şirk dediler de bana ben de tereddütte kaldım doğrusunu öğrenmek istedim de yani bu şirk midir doğru mu yapıyoruz yanlış mı yapıyoruz bunu evet. e, ben öğrenmek istiyorum da aydınlatırsınız çok memnun olun. Hayırlı ben akşamlar de... diyoruz Serap Hanım. Vullahi benim ben bu rabıta konusuna kafam yatmıyor onu açıkça söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de Ya yülezine amenüz kürullah zikren kesira. Ey mümkünler Allah'ı çok zikirdin. Buyuruyor. Ne, ne yapalım ki Allah'ı çok edelim? Yani nasıl davranacağız ki? Ne söyleyeceğiz ki? Hangi cümleyi günde kaç defa söyleyeceğiz ki? Allah'ı çok zikretmiş olalım. Ben kendim bu merakımı gidermek için bir çalışma yaptım. Kur'an'da zikir kavramı Allah'a zikir diye bir kitap ortaya çıktı. Diyanet İşler Başkanlığı da yayınladı. Zannediyorum dördüncü baskı yaptı. Yani neredeyse yüz bin adet bastı. Şimdi ben bütün Kur'an'ı baştan sona e, inceledim. Hadis-i şerifleri inceledim. Mesela işte Subhanallah, Elhamdülillah, allah Ekber, La İllâh illallah, Estağfurullah gibi hı hı. tekbir, tesbih, telil, tahmid e, cümlelerinin, istiğfar cümlelerinin işte üç defa, on defa, yüz defa söylemesiyle ilgili hadis-i şerifler var katlarda da bu var mesela işte yüz defa la ilallah diyeceksiniz. Kelime-i Tevhid'dir. Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti girmesidir. Söylenebilir. Allah zikredilmiş olur. iman tazelenmiş olur. İşte ee, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okunmuş olur. Diğer işte Subhanallah Elhamdülillah, Estağfurullah gibi. Peygamberimiz mesela ben günde 70 defa istiğfar ediyorum. E işte yüz defa istiğfar ediyorum diyor. Mesela Peygamberimiz namazdan, farz namazdan çıkınca, selamun ve rahmetullah selamun ve rahmetullah deyince, üç defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el, la ilahe illa hu el kayyum ve tübileh diyor. Sonra üç defa la ilaha illallah vahdu ulayı şerke lehul mülki ulu hamdu ula ki şeyin kadir diyor. Yani Allah'a emanet de selam diyor. Sonra bu kirime şahideye Bunların hepsi hadislerle sabit olan şeylerdir. Mesela ben tarikatları da inceledim. Bütün tarikatlarda bu rabıta var. Efendim, şimdi siz şeyhsiniz. Yani şeyh, profesör demek Arapçada ama üstadsınız, hocasınız. Ee, bu işi İslam'ı iyi bilensiniz. İnsanları eğiten, terbiye eden, onlara edeb, ahlak terbiye insansınız. Ya ben sizi niye düşüneyim ki zihnimde? Eğer bunu bir Allah korusun, ibadet telakki ederse insana tapmak olur, şirk tabi. tabii. Ama hı. tarikatlar böyle bir şey söylemiyor. Böyle bir şey söylemiyor ama yani bak fotoğrafını da buraya koyup düşünenler oluyor. E, Dedim ki yani hani ben şeysiniz sizi gözümün önünde şeyi düşünüyorum. Niye düşüneyim ben sizi bunun? Din neresinde? Ben anlamıyorum mesela. Ayete dayanmıyor, hadise dayanmıyor. Yani bir insan mesela biz ilahiyat fakültesinde değil mi? hadis ders aldık, fıkıh ders aldık, kelem ders aldık, ahlak ders aldık. Hani bir vatandaşta bilen birisinden, bir mürşidi kamilden edeb, ahlak, zikir e, efendim dersleri alabilir, onun öğütlerini yani din adına söylediklerini tavsiye edebilir, ona bir muhabbet besleyebilir. Bunların hepsi e, kitaba uygun, Kur'an-ı Sünnet'e uygun şeyler, bir manetsi yok. E, yani sadık insanlarla ve künüm az sadıkın, sadıklarla beraber olun diyor işte, iyi insanlarla beraber olursunuz. Ama niye e, ben bir fani'nin, ölümlü bir insanın bir kulun haşa mabut gibi zihnimde onun e, varlığını tahayyül edeceğim zihnimde tutacağım ben onu doğrusu ben anlamış değilim bir yerini de bulamadım yani dayanağını da bulamadım evet